Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i bağrına bastı ve gizlice haberin olsun ben senin kardeşinim artık onların yaptıklarına üzülme dedi.